Vitir namazı kaç rekattır ve nasıl kılınmalıdır? Hocamız bir tarif ederse demişler. Evet, bismillah. Ee, şimdi vitir namazı Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre sünnet olan bir namazdır. Ee, Hanefi mezhebinde kılınma şekli, e, tekbir alırsınız, e, normal bir rekat namaz kıldınız. Sonra ikinci rekatı kılacaksınız. Bu kılacağınız namaz şekli mesela öğle namazının ilk iki rekatı gibi olsun. Ettehiyyati oturdunuz, sonra üçüncü rekata kalkacaksınız, Fatiha. Arkasından bir zamm-ı sure neyse okunacak. Ee, bu zamm-ı sureden sonra rükuya gitmeden tekbir alarak Allahu Ekber diyeceksiniz ve elinizi bağlayacak, orada ne okuyacağız? Konut duaları. dualarını biliyorsak onları okuyalım. Rabbena ufirli, Rabbena etina gibi o dualarda okunabilir. Sonra rükuğa eğileceğiz. Efendim secde, sonra ettehiyyatı oturup sağa sola selam vereceğiz. Buradan ne anlaşılıyor? Hanefi mezhebine göre vitr namazı üç rekattır. İlk üç rekatı öğle namazının sünneti gibi kılınır. Üçüncü rekatın eee yani okuma işlemleri tamam olduktan sonra rukua eğilmeden önce tekbir alıp kunut dualarını biliyorsak mı nedir? Allahümme inneni esteinuke Bazen biz bile unutuyoruz baktık kader Hadi bunu yapamadık diyelim. Rabbena afirli, Rabbena gibi böyle dualar okumak suretiyle ruku, secde ve ettehiyyatü oturup salli barik ve selam vererek namazımızı bitireceğiz. Peki.